Evet. <gülüyor> La piaga Sinay, aşkın ile... I the. Sevgili dinleyiciler TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programına Esen Esenkuş'un seslendirdiği Silmedin Gözyaşını adlı türküyle merhaba dedik. Türkü Diyarı programında bir saat sürecek birlikteliğimize ortak olan tüm dinleyenlerimize Diyarbakır'dan selam olsun. <Gülüyor> Program yapımcılarımız Dilek Baş, İbrahim Halil Şahin, teknik yönetimde Uğur Ekmekçi ve spikerimiz Ben Tuba Bezirgan, Ekip arkadaşlarımla birlikte şu günlerde baharın bütün güzelliklerini yaşamakta olan sırlarını surlarına fısıldayan şehrimiz Diyarbakır'a ve TRT GAP Diyarbakır Radyosu'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birlikteliğimize sizler de katılabilirsiniz ki biz çok memnun oluruz. Bu yollar neler, nasıl katılabilirsiniz? Hemen paylaşalım. Telefon numaralarımız 444-2404 ardından 7 ya da Diyarbakır'ın alan kodu 412'den sonra 223-1060, 223-1062, 15.50'ye dek telefonla bize ulaşabilirsiniz. Hemen elektronik posta adresimizde paylaşalım. Anadolu.et.trt.net.tr. Sosyal medya üzerinden Facebook sayfamızdan arama kısmına TRT Türkü yazarsanız sayfamızı beğenip gönderimizin altına Türkü Diyarı gönderimizin altına yorumlarınızla da katılabilirsiniz. Ya da kısa mesaj yoluyla da bizlere ulaşabilirsiniz. Ve telefonunuzun mesaj bölümüne büyük harflerle Anadolu yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra görüşlerinizle birlikte 56.0'a gönderebilirsiniz. Mesaj bedeli 1 lira 60 kuruş onu da hatırlatmış olalım. Evet bugün stüdyoda bir konuğumuz var Diyarbakır'ın yabancısı değil hatta o yerlisi biz yabancısıyız bile sağolun, kalırız yanında değil sağolun, mi? Sağolun. Biz mi misafiriz? onu belli biz değil. Sağolun. Şeyh Musa Esenkuş burada bizlerle birlikte onun türküsüyle de açılışımızı yaptık. Hoş geldiniz sevgili Şeyh Musa Esenkuş Hoş bulduk. Evet. Nasıl yeniden memlekette olmak? Memlekette olmak inanın e, mutluluk verici. Özlüyoruz. Memleketimize geldik hasret gidireceğiz inşallah Buranın havası suyu toprağı Aynen. bir başka geliyor Sahabeler şehri, kültür şehri, medeniyetler şehri Diyarbakır evet, Ben her zaman söylerim büyüklerimizin lafından yola çıkarak Diyarbakırlı olmak her zaman bir ayrıcalıktır Evet gerçekten bu yörenin insanı sıcaklığıyla, güzel sesiyle karşımızda da çok net bir örneği var. Kendisini hemen böyle bir gösteri veriyor. Güzel sesinden türküler dinleteceğiz bugün. Ama burada oluş sebebi bir başka hemen sebebe de değinelim. Aynı. Yoksa türküden sonra değinelim. Haydi türkümüzü dinleyelim. Ondan sonra e, neden acaba ağırlıyoruz şu anda Şeymus kuşu stüdyomuzda? Neden Diyarbakır'da? Vardır elbet bir Aynen. sebebi diyelim. Hemen türkümüzle devam edelim. Arpa Orağı geldi şimdi Şeymus kuşun seslendirdiği türkümüz. güzel bir türkü daha dinledik Şehmuz Esen Kuş'tan sohbetimize devam edeceğiz. Az önce bir merak uyandırdık. Dedik ki acaba neden ağlıyoruz? Diyarbakır'da olmasının sebebi nedir? E, nedir soralım? Diyarbakır'da olmasının sebebi <gülüyor> e, biliyorsunuz e, 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı var. Evet. Ama biz bir gün öncesi bayramımızı kutlayacağız güzel bir konser. Çocuklarla çocuklarımızla de. beraber yarınlarımızın geleceği yarınlara umutla baktığımız çocuklarımız için güzel bir konser vermeyi düşünüyoruz. E bu arada konseri konuşmuşken mutlaka Diyarbakırlı hemşerilerimiz dinliyorlardır bizleri. Evet, Onların da onları davet edelim. Aynen davet ediyoruz. Gelsinler. Mutlaka çok güzel bir konser onları bekliyor. Evet. Hemen şöyle bir özet geçelim. 21 ve 22 Nisan'da Aynen. Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği olmak üzere iki farklı konserimiz olacak. Cumartesi ve Pazar günü Diyarbakır'da TRT Çocuk Koroları'nın hem Türk Sanat Müziği Aynen. hem Türk Halk Müziği bir yıllık emekleri karşılığını bulacak. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda çocuklarımızın sesini dinleyeceğiz güzel bir konserle birlikte. Şeyh Müzesen Kuş'ta Pazar günü gerçekleşecek. Türk Halk Müziği konserinde, Çocuk Korosu'nun konserinde konuk sanatçı olarak yer alıyor. İnşallah. İnşallah. İnşallah güzel bir konser olacak. Saat 15'te Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde Diyarbakır'da gerçekleşecek konser. Ee, gelebilecek olanlara, yakında olanlara buradan bir davet de biz göndermiş olalım. Evet, e, sohbetimize devam edeceğiz. Şenis kuş bugün stüdyomuzda kendisini alıkoyduk burada. Estağfurullah, ee, benim için çok büyük şereftir. Bir türkü daha dinleyelim sonra sohbetimiz devam edecek bu arada sizler de iletilerinizle telefonlarınızla bizlere ve sohbetimize katılabilirsiniz sevgili dinleyenler ne dinliyoruz kırklar da kaderime alırım. ardı <gülüyor> İzlediğiniz Yeah. sürpriz oldu böyle. Bana da sürpriz oldu. Dinleyenlerimize de sürpriz oldu. Sevgili Şeyh Musa Senkuş. İçimizden canlı geldi canlı. ya. Dedik böyle bir tane de <gülüyor> Değil mi? Bir tane yaparım. de canlı olsun. Enstrümansız çıplak sesle gayet de güzel oldu. Ağzınıza sağlık. Allah Allah. Çok teşekkür ediyoruz. Vallahi herkes de yapmaz bu güzelliği değil mi? Her sanatçımız da yapmaz. Diyarbakır yaptı bu işi. Diyarbakır'a Diyarbakır gelince havası suyu <gülüyor> toprağı evet, aynen öyle gösterdi. Diyarbakır'a gelince ilk Nereye gitmek istersiniz? Hani böyle aman Diyarbakır'a gidersem şunu yiyeyim şuraya gideyim vardır ya. Evet. Siz de hani buralı biri olarak en iyi ne nerededir nereyi görmek gerekir özlediğiniz ilk etapta böyle sizi çeken nereler oluyor? Vallahi Diyarbakır zaten yemekleri işte hep, <gülüyor> hepsi çok güzel. Fakat biliyorsunuz Diyarbakır'ın en önemli singesi olan surları. Evet evet. Mesela bugün biraz gezme fırsatım oldu. inan muhteşem olmuş. Surların etrafı hı hı. açılmış parklar işte. Restöre edilen eski tarihi mekanlar. mekanlar. Hı hı. Ve insanlar cıvıl cıvıl. insanlar gerçekten bir huzur efendime söyleyeyim. O mekanların açılması insanlar için gerçekten çok önemli bir aktivite evet. olmuş. Ve Diyarbakır'ı Bugün gerçekten de yaşamaya çalışıyorlar. Bizim bildiğimiz gerçek Diyarbakır'ı. O hasret, o yüzden vardı insanların içinde. Evet, o ortamı gerçekten e, biz güven çok Biz çok fazlasıyla ediliyor. hak ediyoruz bunu. Evet, şu an gerçekten e, bu sene kış da yaşanmadı. Hep böyle güzel sıcak bir iklimle e, karşıladı bizi Diyarbakır. E, hakikaten bu anlamda Ankara'dan gelen biri olarak e, çok sıcak buldum ben de. Hem e, havası sıcak, hem insanı sıcak, hem toprağı sıcak. Güzelliklerle dolu bir şehir gerçekten. Ya bir kere sahabeler şehri, kültür şehri, e, inanın çok büyük şahirler, büyük çok büyük alimler, zat, zatlar yetişmiş. E bir şark bülbülü, celal güzel ses var. Diyarbakır'ın en büyük singelerin başında gelir. Evet, kesinlikle. Yani, e, Diyarbakır gerçekten inanılmaz e, kıymeti bilinmesi gereke, gereken ve... E, biz gerek Diyarbakırlı sanatçılar, işte yazarlar olsun, hı hı. efendime söyleyeyim, gazeteciler olsun. Yani bu Diyarbakırımızı insanlara her zaman anlatmamız lazım. İnsanların gelip mutlaka yerinde görmesi, görmesi lazım. lazım. Evet. Görmeden duymakla bilinmiyor Aynen. gerçekten. Her gelen de diyor ki Diyarbakır aslında ne kadar güzelmiş. Mesela size sordum programdan Züphy evet. Hanım. Ya ben Diyarbakırı çok seviyorum dediniz. Evet. Gerçekten ben çok, çok güzel bir şehir. yani. İnanılmaz mutlu oldum. Diyarbakır'ı çok seviyorum dediniz yani. Yani tarih var. Bu insana yani, tarih, kokan bir şehir. <gülüyor> Kesinlikle. Bir Diyarbakırlı olarak gerçekten onur duydum sizin o söyleminizden dolayı. Ee, i̇nanıyorum ki belki bizim bilmediğimiz birçok misafirimiz vardır burada. Aynı şeyi aynı duyguları yaşıyorlar. Paylaşan yani Araya. benim duyduğum çok fazla var. Meğer ne kadar güzelmiş ne kadar geç kalmışız görmekte. En güzeli de şu. Tarihle iç içe yaşıyorsunuz. Bozulmamış Aynen. bir dokusu var. Yani elbette tüm e, coğrafyamızda çok köklü bir tarih var. Ama ne yazık ki birçoğu çok fazla korunamamış ya da Aynen. tek başına kalmış. E, etrafında farklı yapılaşmalar olmuş ama Diyarbakır bu dokusunu koruyan Ender şehirlerden Aynen. bir tanesi. Ve bu bölgede Güneydoğu Anadolu bölgesi de aynı şekilde mutlaka görünmesi gereken yerlerden. E, <gülüyor> Aradaki türkümüzü konuşurken yakalandık mı acaba sesimiz geldi mi size bilmiyoruz. Türküleri dinlerken bir yandan da yorumluyoruz. Ee, ben de şey Şeymuz koşun o türkü deryasındaki bilgilerinden faydalanmaya çalışıyorum aralarda. Evet, güzel bir Diyarbakır ile daha devam edeceğiz. şimdi Diyarbakır türküsü dedik. Eee Güzel Ses kazandırmış bu türküyü de. Pek çok Türkiye imza attığı gibi bu türkümüze de atmış. Birazcık belki sırası gelmişken Cera Güzel Ses'ten de bahsedelim. bizim Cera Güzel Ses stüdyomuz var. Diyarbakır kültürünün çok önemli bir ismi gerçekten. Çok fazla türküyü bir şekilde kazandırmış, kendisi kaynaklık etmiş, okumuş bırakmış. E, arşivde hala onun sesiyle dinlediğimiz türkülerimiz var. E, siz de belki bir iki bir şey söylemek istersiniz. Celal Güzel ses hatta e, yöredebilirsiniz. Celal Güzel ses demeyiz peki. Celal Güzel sese hep Celal Bey diye hitap ediliyoruz. Evet. Değil? Tabii. Rahmetliye mekanı Celal Ne güzel. Arsıl. Bey diye anılmak Aynen, değil mi? Yani. Çünkü gerçekten de bir diğer Bey'e kendisiydi. Bir Bey beyefendi. Celal Güzel Ses elbette ki e, hepimiz için çok kıymetlidir. Çok büyük bir ustadır. Fakat bazen e, zaman zaman insanlar bize şunu soruyorlar. Diyorlar ki, ya kardeşim koca Diyarbakır'da sadece bir Celal, Celal Güzel, Güzel ses, ses mi var? Diye. Hı -hı. Neden bu kadar ön planda? Aslında haklı olarak ön planda. Elbette ki birçok sanatçı yetişti. Hı -hı. E, günümüz içerisinde de birçok üstad, üstadımız halen yaşıyorlar. Fakat... Celal Bey'in Diyarbakır'ımıza kazandırdığı türkülerden dolayı yüzlerce türkü kazandırdığı için onun için hepimizin önünde haklı olarak.